Fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni bir konuyla yine karşınızdayım. Öncelikle program destekçimiz Bülent Turan'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bugün Osmanlı tebaasına mensup olan ilk stüdyomuzdan ve bu stüdyonun kurucusundan söz edeceğim. Vasilaki Kargopulo'dan. Kargopulo hakkında Bahattin Öztuncay'ın hazırlamış olduğu bir kitap var. Birleşik Oksijen Sanayi tarafından 2000 yılında yayınlanmış harika bir kitap. Kargopulo ve o dönem fotoğrafçılığı hakkında oldukça kapsamlı bilgiler içeriyor. Benim de kaynağım bu kitap olacak. Kargopulo hakkında hala bilinmeyen noktalar varsa da 1850 yılında Beyoğlu'nda kendi adıyla bir stüdyo açtığı Önemli çalışmalar ortaya koyduğu, sarayla diyalog içinde olduğu ve 1879 yılında 2. Abdülhamit tarafından saray fotoğrafçılığına getirildiği bilinmekte. Beyoğlu İstanbul'da stüdyoların en çok açıldığı yerlerden biriydi. Çünkü burası stüdyolar için önemli özelliklere sahip bir lokasyondu. Her şeyden önce Beyoğlu, o zamanki adıyla tabi Pera, İstanbul'un en batılı yeriydi. Elçiliklerin bulunduğu ve yabancıların yoğun bir şekilde yaşadığı kozmopolit bir yerdi. Bunlara bağlı olarak da kültürel açıdan oldukça ileri bir durumdaydı. İlk tiyatro ve opera binası burada açıldı. Hatta bazı önemli operaları, e, temsilleri Abdülmecid ve Abdülaziz'in de gittiği biliniyor. Tabii İstanbul'un ileri gelenleri, diplomatları ve siyaset adamları da sık sık bu tip etkinlikleri izliyordu. Ayrıca bu dönemde bile Avrupa'daki gibi her türlü konfora ve lükse sahip oteller de vardı. Hatta bunların bazısında da konser ve balo salonları bulunuyordu. Yani bu oteller sadece konaklama sağlamıyordu. Yanı sıra müşteriler için kentle ilgili resimli albümler hazırlayıp yabancı dil bilen rehberler bulunduruyorlardı. Ayrıca balo ve konserler düzenliyorlardı. Tüm bu etkinliklerle de şehrin hayatına ayrı bir canlılık katıyorlardı aynı zamanda. Yani bir açıdan Beyoğlu, Pastanelerin, büyük mağazaların, meyhanelerin, lokantaların, pavyonların, genel evlerin ve tavernaların da içinde olduğu büyük bir eğlence mekanıydı. İşte tüm bu karışım fotoğraf çektirmeyi meraklı kesimi de içinde barındırıyordu. Ayrıca yabancılar ülkelerine dönerken buralara ait bu kültürü yansıtan fotoğrafları da yanlarında götürmek istiyordu. İşte bu sebeplerle Kargopulo'da stüdyosunu Grand Rue de Pera'da, yani İstiklal Caddesi'nde Rus elçiliği yanında bulunan 311 numaralı yerde açtı. İstanbul'da kendisinden önce stüdyo açan yabancı fotoğrafçılar da var. Ama dediğim gibi o Osmanlı tebaasına mensup olan ve stüdyo açan ilk fotoğrafçımız. Bu bakımdan da bir kat daha önemli. Aile kökleri ve fotoğrafçılığın nasıl başladığı ile ilgili kesin bilgiler olmamakla beraber Rum bir aileye mensup olduğunu ve 1826 yılında dünyaya geldiğini söyleyelim. Kargo en eski ve ilk stüdyomuz olduğu halde orada çekilmiş pek çok fotoğraf bugün hala müzayedelerde karşımıza çıkıyor. Bunun sebebi uzun yıllar fotoğrafçılık yapması ve saray fotoğrafçılığına Yükselmesiydi. Dolayısıyla hem devlet arşivlerinde hem de birçok küklü ailenin albümlerinde Kargo pulonun çektiği fotoğraflara rastlamak mümkün. Tabii ki bulunanlar kadar belki de daha fazla kaybolan fotoğraflar da var ama dediğim gibi uzun yıllar fotoğrafçılık yaptıkları için geriye kalanlar bile arada bir karşımıza çıkmakta. Kargo çekmiş olduğu portre fotoğraflar incelendiğinde Avrupa'dakilerle benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Aslında hem onun stüdyosu hem sonradan açılan diğerleri uzun yıllar benzer dekorlar kullandılar ve benzer şeyler yaptılar. Bu benzerlikler fonlardan tutun da mobilya ve aksesuarlara kadar e, hatta hatta modelin verdiği poza kadar oldukça birbirine benziyor. Diğer ülkelerde de aslında çok farklı değil. Açıkçası ben ilk zamanlarda nasıl oluyor da bizim stüdyolar yabancılarla benzer refleksler gösteriyor diye şaşıyordum. E, çünkü o zamanlarda yurt dışına çıkmanın bu kadar kolay olmadığını biliyoruz. İnternet de yok. Nasıl oluyor da neredeyse birbirinin aynı mobilyalar kullanılıyor, aynı pozlar veriliyor diye düşünüyordum. Aslında fonları dekor ve aksesuarları açıklamak kolay. Çünkü bunlar zaten yurt dışından geliyordu. Benzer olması bu bakımdan rahatlıkla anlaşılabilir. Ama yanı sıra bazı pozların duruşların da benzerlik gösterdiğini, dünyanın birçok yerinde moda olduğunu rahatlıkla da gözlemleyebiliyoruz. Yani Belki de insanların portre fotoğrafından beklentileri büyük çoğunluk aynıydı. Hatta ilginç bir örnek vereyim. 1930'larda bizim stüdyolarımızda kadınların verdiği değişik bir poz var hafifçe yan duruyorlar kameraya göre önde duran ayağın topuğunu hafifçe yukarı kaldırıyorlar yani burun yere değiyor topu kafada sonra model iki elini ön taraftaki leğen kemiği üzerinde birleştiriyor ve öyle poz veriyor aslında bu son derece zorlama bir poz İnsan ömrünün hiçbir anında böyle durmaz Ama gelin görün ki İstanbul'daki ve Anadolu'daki stüdyolarda bu yapılmış. Hatta bir ara internette rastladım. Yabancı bir stüdyoda da bir kadın aynı pozu vermiş. Yani bunun gibi birçok örnek kültürler arası etkileşimin o dönemde bile son derece yüksek olduğunu ispatlıyor. Evet Kargopulo'nun stüdyosuna dönecek olursak. Fotoğraflarda ağır perdeler, ağır işlemeli mobilyalar, masalar, sehpaalar üzerinde dönemin modasına uygun aksesuarlar, kitaplar ve halılar göze çarpıyor. Tabi dediğim gibi bunlar sadece onun stüdyosuna özgü şeyler değildi. Sonrasında açılan diğerleri de uzun yıllar benzer şeyler kullandılar. Kargo Pulo, düz fonlar önünde de fotoğraf çekiyor ama daha çok resimli fonlar kullanıyor. Tabii ön tarafta da resmi destekleyen eşyalar oluyor genellikle de. Ee, örneğin fonda yeşillikler içinde bir kırsalın veya bakımlı bahçelerin görüntüleri varsa ona göre ön tarafta bazen bir kütük, efendim, samanlar, otlar, çitler gibi resme uygun şeyler konuyor. Bir deniz manzarasıysa mesela e, kaya taklidi dekorlar görüyoruz veya bir kayık çıkıyor karşımıza. Bir konağın veya sarayın içini gösteren bir betimleme ise ona göre mobilyalar yerleştiriliyor. Fotoğrafını çektirmeye gelen kişiler stüdyonun sahip olduğu birçok fondan birini talep ederek ya da fotoğrafçının yönlendirmesiyle suretlerini kayıt altına alıyorlardı. Tabii kargo sadece stüdyoya gelenlerin fotoğrafını Çekmiyordu. Yanı sıra turistlerin giderken yanlarında götürmek isteyecekleri efendim şehir manzaraları, tarihi eserler, şehrin sokakları, çeşmeleri ya da sokak satıcıları gibi belge değeri de yüksek olan etnografik fotoğraflar da çekiyor. Kargopolo bunları stereograf olarak bazen de panoramik fotoğraf teknikleriyle üretti. Albimin baskılar yaptı. Cam üzerine uygulanmış kolodyonlar kullandı kart formatlarının formatların ucuzluğundan ve sürümünden yararlandı. Stüdyosunu 1850 yılında açtığına göre dagorotip ve kalotip tekniklerini de kullandı. En azından birini. Kargo Kargopulo fotoğrafın önemli olan tüm evrelerine de tanıklık etti. Elbette fotoğrafın gelişimi ilk andan itibaren hiç durmadı. Hala da devam ediyor. Ama Kargopulo Kaydettiği görüntülerle ilk döneme ait proseslerin de ürünlerini sunmuş oldu. Her zaman belirttiğim gibi o zamanki stüdyolar ya da o günkü değişli fotoğrafhaneler sadece portre üretmiyorlardı. Aynı zamanda bir belgesel fotoğrafçı ya da foto muhabir gibi de hareket ediyorlardı. Tıpkı o zamandaki kütüphanelerin yeni oluşan okuyucu kitlesinin arzularına hitap edecek kitaplar bastırması gibi ya da dönemin gazetelerinin, dergilerinin komisyonculuk işleri yapması veya acentelik işleri yapması gibi. Tek başına bir iş kolu olacak kadar olgunlaşmadan önce manzara böyleydi. Kargapulo'da da geniş bir yelpazede işler üretti. Ee, onun çekmiş olduğu meslekler serisi oldukça önemli belgelerdir aynı zamanda. Sonrasında diğer fotoğrafhaneler de böyle şeyler e, üretiyor, böyle işler üretiyorlar. Özellikle yabancılar bu tip fotoğrafları çok talep ediyordu. Dolayısıyla kendisi ve diğerleri e, bunların satışından önemli gelirler elde edebiliyorlardı. Ama bu sayede önemli birer belge birikimi de sağlanmış oldu. Yine bu sayede bir çiçek satıcısının, efendim bir sigara ağızlığı satıcısının, sucunun, peynircinin, süpürgecinin ürünlerini ne şekilde sergilediğini, nasıl gereçler kullandığını, seyyar satıcılar tarafından hangi ürünlerin dolaştırılıp satıldığını, hangi satıcıların nasıl giyindiğini bilebiliyoruz. Hatta birçok şeyin e, üretim tekniklerini tespit içinde veriler sunuyor bu fotoğraflar. Mesela süpürgelerin sepetlerin nasıl örüldüğünü anlamak aslında bu fotoğraflardan mümkün olabiliyor. Evet değerli dinleyiciler e, Karga Pulo'nun çalışmalarını nasıl saray fotoğrafçılığına yükseldiğini ve stüdyosunun akıbetini konuşacağız. Ama şimdi küçük bir müzik arası verelim ve biraz duyguları hareketlendirelim. Eski bir şarkının yeni bir yorumunu Elif Turan'dan dinleyelim. Aç kapıyı, gir içeri. Tekrar merhaba, 94.9 Açık Radyo'da foto programındayız. İlk stüdyolarımızdan Kargabulu hakkında konuşuyorduk. Onun çalışmalarından sokak satıcıları serisini konuştuk. Kıyafetler serisi de önemli. E, o zamanlarda kıyafetler sosyal statüyü, etnik köken, dini inanış gibi birçok şeyi belli edecek özelliklere sahipti. Dolayısıyla bu tip fotoğraflar yabancı turistler, tarihçiler ve bilim insanları için çok önemliydi. Aynı zamanda sıradan turistlerin, levantenlerin, elçilikte görev alan insanların, onları ziyarete gelenlerin de ilgisini çekiyordu. Kargo bu alanda da işler üretti. Ve tabii şehir manzaraları, tarihi eserler, kent dokusu, panoramalar gibi dış çekimler de yaptı. Kargo 1860'ların başında... Atina'ya gidiyor ve orada da çekimler yapıyor ve daha sonra bu fotoğrafları stüdyosunda satışa sunuyor. Ayrıca sergilere de katılıyor Kargapulu. 1870 yılında Atina'da 2. Olimpia sergisinde ve Napoli'de düzenlenen sanayi ve sanat fuarında eserlerini sergiliyor. Açıldığı tarih kesin olarak bilinemese de Edirne'de de bir stüdyo işletiyor. Ki bu sütüdyo şehrin en eski stüdyosuydu. Dolayısıyla Kargopulo Edirne tarihi açısından da önemli bir isim. Oradaki stüdyoya ait en eski fotoğraf ise 1868 tarihli. Tabi bu tespit edilen. Fakat Osmanlı Rus savaşında Edirne işgal edildiğinde onun çekmiş olduğu cam negatiflerin bir bölümüne Rus subaylar el koyuyor. Geri kalanlardan bir kısmını ise Kargopulo Orada başka bir stüdyo işleten Dimitri Mihailidis'e veriyor. O da bunları e, ilerleyen zamanlarda bazılarını tekrar basarak e, piyasaya sürüyor. Kargopulo İstanbul'da stüdyo açan ilk fotoğrafçımız. E, ama uzun yıllar tek kalamıyor tabii. O açıldıktan kısa bir süre sonra çok güçlü rakipleri oluyor. Abdullah Biraderler ve Pascal Sabah gibi çok önemli isimler Stüdyo açıyorlar. Abdullah biraderler zaten çok başarılı işler ortaya koyan ve kısa sürede tanınan namlı bir stüdyo konumuna yükseliyor. Sadece topraklarımızda değil ünü yurt dışına da taşıyor Abdullah Gerçekten de kardeşler günümüze çok başarılı çalışmalar bıraktılar. Ve tabi Abdullah biraderlerin 1863 yılında Abdülaziz tarafından sultan fotoğrafçılığına getirildiğini de söylemiş olayım. Buna rağmen Kargapulo'da sarayla iyi ilişkiler geliştirebiliyor. Zaten Osmanlı Hanedanı da yani Abdülaziz olsun ya da ikinci Abdülhamit sadece saray fotoğrafçılarına değil aslında birçok fotoğrafçıya hamilik yapıyor kapılarını açıyor. Mesela Andremenos, Bokos Tarkulyan, Naciye Hanım gibi isimler saray fotoğrafçılığı unvanını alamasalar da şehzadelere, sultanlara dersler vermiş veyahut da hanedan üyelerinden bazı isimlerin ya da devlet adamlarının fotoğraflarını çekmişti. Kargapula da 1870 yılında Abdülaziz'in bir portre fotoğrafını çekiyor ve bu fotoğraf o dönemin gazete ve dergilerinde de yer alıyor. Ama onun saray fotoğrafçılığına yükselmesi daha sonra oluyor. 1877 yılında patlak veren Osmanlı-Rus savaşı onun yıldızını parlatıyor. Az önce söylediğim gibi o yıllarda saray fotoğrafçısı ünvanı Abdullah biraderlerinde Fakat onların Yeşilköy'e kadar gelen Rus askerleriyle ilişki halinde olması, portrelerini çekmesi ve ziyafetlerde yer alması Abdülhamit tarafından derhal karşılık görüyor ve azlediliyorlar. Ve bu görev 1879 yılında Kargopula'ya veriliyor. Böylece Kargopula da mesleğinde oldukça üst seviyelere gelmiş oluyor. O da bunu fotoğraf kartlarına ya da kartonlarına padişah turasını koyarak belirtiyor. Bu mevkinin hem prestijini sergiliyor hem de nimetlerinden yararlanıyor elbette. Zaten fotoğrafların yapıştırdığı bu kartonlar ve üzerinde yer alan baskılar bilgiler tam bir hazine değerinde. Sadece bunları inceleyerek bile bir stüdyoya ait pek çok bilgiyi edinebiliyoruz. Tabii Kargapulo sadece fotoğraflarında değil ticaret yıllıklarına verdiği ilanlarda da Padişah Turası'nı kullandı. Daha doğrusu kullanabileceği her yerde. Belirttiğim gibi Kargapulo'nun ilk stüdyosu Rus Konsolosluğu yanındaydı. E, o da kartonlarda yer alan adres bilgilerinde kolay bulunsun diye Rus elçiliği bitişinde yazarak bunu belirtmişti. Fakat 2. Abdülhamit Rus savaşı nedeniyle konsolosluğun hemen boşaltılmasını isteyince adreslerde yer alan bu tanımın bir anlamı kalmıyor. O da aynı yıl stüdyosunu tünel meydanına 4 numaralı yere taşıyor. Zaten Galata 1875'te işletmeye açılan ve bizim bugün tünel dediğimiz metro sayesinde ayrı bir canlılık kazanmıştı. Aynı zamanda İstanbul'un büyük bir liman kenti olduğunu, Galata ve Tophane'de büyük iş hacminin olduğunu, Avrupalı iş adamlarının bürolarının buralarda yer aldığını hatırlarsak tünel inşasından sonra bu hareketliliğin Galata'ya da aksettiğini söyleyebiliriz. Kargapulo saray fotoğrafçısı olunca daha önce Abdullah biraderlerin başlattığı bir dizi fotoğraf çekimine devam ediyor. Neydi bunlar? Devlet ricalinin portreleri, sarayların ve hanedana ait köşklerin çekimleri hem dıştan hem de içten bunları devam ettiriyor. Ama Kargapulo bu yoğun çalışmaların içinde 1883 yılında Beyoğlu'nda 241 numaralı yerde Yeni bir şube daha açıyor. Yine saray fotoğrafçılığı döneminde önemli bir çalışma daha gerçekleştiriyor. 2. Abdülhamid'in emriyle bir sabıka kaydı oluşturulması için mahkumların portre çekimlerini yürütüyor. Bunun için 1884 yılında o zamanki nezaret binası içinde bir fotoğraf atölyesi kuruluyor ve buranın yönetimini de kendisi üstleniyor. Artık fotoğrafın tüm dünyada olduğu gibi bizde de belli amaçlar hizmet için kullanıldığını birçok alanda ondan faydalanıldığını göstermesi bakımından bu önemli. Tabi sultan fotoğrafçısı olduğu için kargo pulu resmi davetlerde de yer alıyor. Hem o günü belgeliyor hem de gelen konukları fotoğraflıyordu. Ee, bu davetlerde önemli kişilere Kargopulo tarafından hazırlanmış albümlerin de hediye edildiği oluyordu tabi. İşte bu albümler karşılığında Kargopulo 1885 yılında değerli madalyalar kazanıyor. Mesela e, Yıldız Sarayı'nda onuruna verilen yemekte Karadağ Prensi Vukovic'e verilen albüm karşılığında Prens de Kargopulo'yu Danilo nişalı ile onurlandırıyor. E, Albümde İstanbul fotoğrafları vardı, onu da belirtelim. Yine aynı yıl ikinci ablamit e, İsveç ve Norveç kralı ikinci Oscar'a da onun hazırladığı albümleri veriyor. Kargo Pula'da bunun karşılığında Bilim ve Sanat Altın Madalyası ile ödüllendiriliyor. Bir yıl sonra da saray fotoğrafçılığında gösterdiği başarılarından ötürü 2. Abdülhamit tarafından sanayi altın madalyasıyla ödüllendiriliyor ki bu topraklarda gelebileceği en üst düzey. Böylece Kargapulo son yıllarını bu başarılı ödüllerle kapatıyor. Son yıllarını diyorum çünkü bu usta fotoğrafçı bir kalp krizi geçiriyor ve henüz 59 yaşındayken Aniden vefat ediyor. Cenaze masrafları Abdülhamit tarafından çıkarılan bir irade karşılığında Hazine-i Hassa idaresi tarafından karşılanıyor. Sultanın Kargopulo'ya duyduğu güven ve sevgiden dolayı oğlu Konstantin Kargopulo'yu saray fotoğrafçısı olarak atıyor. Zaten o da öncesinde babasının yanında belli bir tecrübe kazanmıştı. Hatta küçük oğul Kleomen Kargopulo da kısa bir süre için stüdyoda abisinin yanında yer alıyor. Ama açıkçası Konstantin Kargopulo uzun süre bu görevi devam ettiremiyor. Gerek tecrübesizliği gerekse rakiplerinin kulisleri onun bu ünvanını ellerinden alıyor. 1889 yılında 2. Abdülhamid tarafından görevi resmi olarak sonlandırılıyor. Konstantin Kargopulo bir müddet daha stüdyodaki çalışmalarını cılız bir şekilde de olsa devam ettiriyor. Ama ne yazık ki 1895 yılında bu köklü stüdyoyu kapatmak zorunda kalıyor. Evet değerli dinleyiciler biz de programın sonuna geldik. İlk ve önemli stüdyomuz Kargo Pulu hakkında daha derin bilgi isteyenler kitabı ve içindeki şahane fotoğrafları mutlaka incelemeliler Aranızdan ayrılırken bizi Foto Muzi Türkiye hesaplarından takip etmeyi unutmayın diyoruz. Bir başka programda buluşuncaya dek sağlıcakla kalın. Foto Muzi. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen bölüm.